şeytan rejim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu ala rasulna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn 13. Lema'dan Hikmetül İstazeden 11. işaret Ehli dalaletin şerrinden kainatın kızdıklarını ve anasır külliyenin hiddet ettiklerini ve umum mevcudatın galayana geldiklerini Kur'an hakim mucizane ifade ediyor. Kur'an kendisine yakışır. Mucizevi bir vecizelikte bu hakikatları ifade ediyoruz. Ehli dalaletin, yani yoldan çıkanların, şerlerinden kainatın kızdıklarını ve anasırı külliyenin hiddet ettiklerini, külli unsurların hiddet ettiklerini umum mevcudatın. Tüm varlıkların galayana geldiklerini, insana karşı galayana geldiklerini Kur'an hakim mucizane ifade ediyor. Yani kavmi Nuh'un başına gelen tufan ile semavat ve arzun hücumunu. Hazreti Nuh'un kavmi yoldan çıkmış peygambere, dolayısıyla Allah'a bayrak açmış insanlardı. Buna karşı yerden ve gökten hücum eden yağmurun, suların şiddetli galeyanı anlatılıyor. ki semavat ve arz o insanları boğmak üzere hücum ediyor. Kinle, gazla, öfkeyle bunu ifade ediyor. Ve kavme semut ve adın inkarından hava unsurunun hiddetini yani semut ve ad kavimlerine gelen onların dehşetli günahlarına ve inkarlarına karşı hava unsurlarının onları nasıl mahvettiğini anlatan ayetler var Kur'an'da. Demek ki hava unsuru fırtınasıyla, dehşetli sesiyle onları mahvetmiş. Dolayısıyla adeta hava unsurunun onları e, perişan etmesi, helak etmesini anlatıyor. Ve Kalmi Firavuna karşı su unsurunun ve denizin kaleyanını, Kızıl işte Kızıldeniz içinde de Firavun'un kaminin, Firavunla beraber helak oluşunu anlatıyor. Ve Karuna karşı Toprak unsurunun gayzini, i̇şte karun da Cenab-ı onca nimetini, bunları ben kendi ilmimle kazandım diyerek e, inkar etmiş onca nimetini. Bu yüzden de Toprak onu yutmuş, bütün e, mamelik ile beraber. Ve ehli küfre karşı, ahirette tekel de temel temel yezum, temel yezumin el sırrıyla. Neredeyse cehennem, ehli küfre karşı parçalanmak derecesine geliyor ifadesiyle. Cehennemin gayzını ve öfkesini ve sair mevcudatın ehli küfür ve dalalete karşı hiddetini gösterip ilan ederek gayet müthiş bir tarza ve icaz keran ehli dalalet visyanı isyanı diyor Burası çok önemli bir nokta. Adeta bütün unsurlar zaten öyle adetası fazla Cenab-ı Hakk'ın elinde dizginleri Cenab-ı Hakk'ın elinde. Ve bütün mevcudat adeta bu yoldan çıkmış insanlara karşı Kimli nefret içinde adeta dizginlerini koparıp o insanları parçalamak, boğmak, yutmak istiyorlar tarzında bir izlenim veriliyor. Ve Cenab-ı Hak da bazı hadiselerin artık fetvasıyla bıraktığı zaman bu mahlukatın dizginini onlar muhatap oldukları kavimleri tarımar ediyorlar, helak ediyorlar. İşte böyle bir manzara çiziyor Kur'an bize. Bütün mevcudatın ehl-i dalalete karşı çok şiddetli bir kin ve öfke beslediğini ifade ediyoruz. Suay, niçin böyle ehemmiyetsiz insanların ehemmiyetsiz amelleri ve şahsi günahları kainatın hiddetini celp ediyor? İnsan yani kainat içinde sıradan bir mahluk gibi görünüyor. Kainat içinde güneş sistemimizin yerine, güneş sisteminde insanın yerine, onca insan arasında bir insanın yerine ve o insanın onca hayatında işlediği birkaç günahın yerine diye insan düşünebilir. Dolayısıyla bir şahsi bir günahla böyle dehşetli bir ceza çok e, kontrollü e, bir cezalandırma değilmiş gibi anlaşılıyor. Evet. Niçin böyle ehemmiyetsiz insanların ehemmiyetsiz amelleri ve şahsi günahları kainatın hiddetini celbediyor? Soru çok önemli. Herkesin aklına az çok gelebiliyor. Üstad bunun hikmetlerini bize burada Kısmen tafsil, kısmen özetle anlatacak. El cevap. Bazı risalelerde ve sabık işaretlerde ispat edildiği gibi küfür ve dalalet müthiş bir tecavüzdür. Küfür yani inkar ve dalalet sapık yollar. Müthiş bir tecavüzdür. Saldırı. Ve umum mevcudatı alakadar edecek bir cinayettir. Bir beş değil. Tüm ala alakadar eden bir dehşetli cinayet. Küfür ve dalalet. Niçin böyle? Çünkü hılkat-ı kainatın bir netice-i ubudiyeti insaniyedir ve rubiyet-i ilahiye karşı iman ve itaatle mukabeledir. Evet, kainattan beklenen bir netice var. En büyük netice var. Bu netice nedir? Ubudiyeti insaniyedir. İnsanın şuurla, külli nazarıyla bakıp, aklıyla, şuuruyla manalarını fehmedip Hayret ve hayranlıkla ve hürmetle Cenab-ı Hakk'a karşı bu anladıklarını ifade etme anlamında ubudiyet insanın beklenen şeydir. Kainattan insan bekleniyor, insandan da bu bekleniyor. Yani bir ağaç nasıl meyvesi için ekiliyor? Kainatta insanın netice vermek üzere ekilmiş bir ağaç. Peki insandan beklenen ne? İnsandan da işte bu hayret, hayranlık ve hürmetle kainatta tecelli eden İlahi sanatları anlamak ve bunları şuurla Cenab-ı Hakk'a karşı arz etmek, yer mahlukata karşı ilan etmektir. Asıl vazifesi bu insanın ve rububiyet ilahiye karşı iman ve itaatle mukabeledir. Cenab-ı Hakk'ın tüm kainatı sevk ve idare eden bir rububiyeti var. Her şey ona itaatde zerrelerden güneşlere kadar. Fakat insana Cenab-ı Hak irade verdiği için bunu zorlamıyor, insanı ikna ediyor. ...iman ve itaatle mukabel etmesini... ...şuuren, ihtiyaren... ...kendi seçerek yapmasını istiyor. Karnattan beklenen bu. Yoksa işte güneşler de... ...zerreler de Cenab-ı Hakk'a karşı itaat halindeler. Onlar da ibaret halindeler. Melekler var. itaat halindeler. Fakat onlarda... ...bu vazife... ...şuuren olsa bile... ...bazılarında ihtiyaren değil. Yani kendi seçimleriyle... ...kendilerinin... ...doğrudan yönelerek... bir ...zorlama olmadan halis kalpleriyle bu işi yapma durumları söz konusu değil. İnsandan beklenen bu. İnsanın kıymeti de bu. Evet. Halbuki ehli küfür ve dalalet ise küfürdeki inkarıyla mevcudatın illeyi gayeleri ve sebebi bekaları olan o netice azamı reddettikleri için umum mahlukatın hukukuna bir nevi tecavüz olduğu gibi. Evet. Yani ağacın her şeyle Tüm çalışıp çabalaması meyvesi için, Kainatın bütün çalışıp çabalaması hayatı, hayatta şuuru, şuurda insan şuurunu e, netice vermek üzere. Artık kainat insanı netice vermek üzere kurulmuş bir fabrika gibi. Fabrikanın bütün çalışanları dolayısıyla o son ürüne hizmet ediyorlar. Son ürün insan, insandan beklenen de bu şuurkerane ihtiyari ubudiyettir, kulluktur. İnsandan bu bekleniyor. İnsan bu vazifeyi yapmadığı zaman bütün fabrikanın çalışması berhava oluyor. Dolayısıyla manasızla dökülüyor. Anlamsız hale geliyor. Dolayısıyla insan vazifesini yapmadığı zaman bütün mahlukatın bütün saygı gayretini hiçe atmış oluyor. Onlara bir nevi tecavüz etmiş oluyor. Haklarını tecavüz etmiş oluyor. Böyle olduğu gibi umum masnuatın nainelerinde cilveleri tezahür eden... Ve masumiyetin kıymetlerini aynı darlık cihetinde aali eden esma ilahinin cilvelerini inkar ettikleri için o esma yekutsiye karşı bir tezif olduğu gibi, evet. kainatta hakiki hakayik eşya, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tezahürüne bakıyor yani. Kainatta ne varsa hepsi Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellilerinden ibarettir aslında. Hakiki hakayik eşya esma ilahinin tezahürü. Evet. Dolayısıyla insandan beklenen de bu tezahür eden isimleri fark edip şuurla onlara mukabele etmek, hayranlık ve hayretle ve hürmetle karşılık vermektir. Fakat insan kainatı tecelliden bu kadar ilahi isimlerin hepsini inkar ettiği için sonsuz isimlerin sonsuz tecellileri var. Tamamını inkar ediyorsun. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın isimleri adedince isimlerin tecellileri adedince insan dehşetli bir hakaret yapmış oluyor. Bir insan bizim bir tarafımızı inkar etse, mesela gözümüzü inkar edip bize kör dese, efendim kulağımızı inkar edip sağır dese, ve aklımızı inkar edip çılgın dese mesela, biz dehşetli e, şekilde sinirleniriz, gadaba geliriz. Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini, bütün ticelleriyle inkar eden bir insanın, Cenab-ı Hakk'ın e, nasıl bir gadabına muhatap olacağı ortada. O Esma-i Kudsiye'ye karşı bir tezif olduğu gibi, Umum masnuatın kıymetini tenzil ile o masnuata karşı bir tahkir azimdir. Mahlukatın kıymeti Cenab-ı Hakk'ın sanatı olması ciheti iledir. Üstadın 23. sözde anlattığı yani bir eser kaba demirciler çarşısına gidilse 3-5 kuruşa giderken sanattan anlayan insanların yanında milyonlar değere satılabiliyor aynı şey. İşte ehli inkarla ehli imanın arasındaki fark bu. ...kainattaki her şey Cenab-ı sanatı biliyor. Yani mesela Leonardo Wins diye atfedilen bir sanatçı milyonlar değere satılıyor. Halbuki kainatta gözümüze çarpan ne varsa hepsi doğrudan dolayı Cenab-ı Hakk'ın sanatıdır. İlahi sanat, mucizedir, taklidi mümkün değildir. İşte bu kadar masnuatın hepsi Cenab-ı sanatı olmak hasebiyle müthiş bir şerefe sahiptir insanın Cenab-ı ettiği zaman o sanat da birden gizleniyor. Adeta hurdaya dönüyor. Hurda fiyatına satılıyor. Dolayısıyla mahlukat kendisini kainat sultanının sanat olması derecesinden tesadüflerin oyuncağı olması derecesine indiren insanlara karşı kin ve öfkeyle doluyor. Müthiş azim bir hakarete uğramış oluyor. Azim bir öfkeye muhatap olmak durumunda o insan. Hem umum mevcudatın her biri birer vazife-i ile muvazzaf birer memur-u rabbani derecesindeyken kainatta neye baksak hepsi ona verilmiş bir fonksiyon bir vazife var onu görmek üzere çalışıyor Allah'ın emrinde çalışıyor onun has kulları adeta memurları derecesindeyken küfür vasıtasıyla sukut ettirip camiyet fani manasız bir mahluk menzilesinde gösterdiğinden umum mahlukatın hukukuna karşı bir nevi tahkirdir ama insan Cenab-ı Cenab-ı bir kenara bırakarak tabiri caizse, tek başına kainata baktığında işte tesadüflerin oyuncağı, kendi başına dönüp dolaşan ser azat şeyler olarak görecek. Yani bir serseriden, bir serseriyle muhteşem bir padişahın, mustakim bir memur arasında ne kadar fark varsa, ehli dalaletin alemindeki kainatla, eşyayla, ehli imanın alemindeki eşya arasında bu kadar önemli fark var. Dolayısıyla insan imansız bir nazarla kainata baktığında kainata hakaret etmiş oluyoruz. İşte enva dalalet derecatına göre. Yani dalalet çeşit çeşittir. Hepsi aynı seviyede değil. Bazıları daha hafif bazıları daha ağır. Bunun derecesine göre az çok kainatın yaratılmasındaki hikmeti Rabbaniye'ye ve dünyanın bekasındaki makası da Subhaneye'ye zarar verdiği için. Yani az ya da çok yani dalaletine göre herkes... Herkes aynı seviyede değil. Yani bir kısmı var ki işte külliyen inkar ediyor Cenab-ı Hakk'ı. Cenab-ı Hakk'ın isimlerini. Bir kısmı var kabul ediyor ama sanki yokmuş gibi davranıyor. Yani febeyyela yarabbike ma tukezziban ayeti kerimesinde şükürsüzlük adeta inkar gibi anlatılıyor. Ne demek? Bu kadar şükre muhatap şey nimete muhatap oluyor. Şükrünü yapmıyorsanız bu inkar anlamına geliyor. Pratik bir inkar neredeyse. Bu hepimizin aleminde var. Yani dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri tam takdir edememek de bir çeşit eee nevi oluyor. Bunun için işte Rahman Suresi'nde Cenab-ı Hak 31. ayetinde aynı e, ayeti tekrarlıyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak hangi nimetin inkar ediyorsunuz, tekzip ediyorsunuz?" diyor. Evet. Dolayısıyla da, e, dalalet çeşit çeşit, bazıları çok dehşetli, inkarın en katısı, bir kısmında gaflet e, tonunda, adeta renginde. Derecesine göre kainatın e, gadabına muhatap olabiliyorlar. Dünyanın bekasındaki makas ve zarar verdiği için. Şimdi bunlar e, Cenab-ı Hakk'ın hikmetini tam anlayamıyorlar ya da kısmen anlıyorlar. Bazıları tamamını reddediyorlar. Kainatta bir hikmet var. Cenab-ı Hakk'ın elinden çıkmış. Kainattan beklediği maksatlar var Cenab-ı Hakk'ın belli şeyler için yaratmış. Dolayısıyla insan ehli dalaletin e, kulvarında gittiği zaman bu hikmeti ve maksatları göremiyor. Böyle önce kainat onların gözünde bütün değerini yitiriyor. İşte bunun için ehli isyana ve ehli dalalete karşı kainat hiddete geliyor. Mevcudat kızıyor, mahlukat öfkeleniyor. Evet. Yani dolayısıyla işte kavminunun başına gelen tufan ile Semuvat varzın hücumunu, Semud ve At inkarlarına karşı hava unsurunun hiddetini ve Firavun'a karşı, Firavun ve adamlarına karşı su unsurunun ve deniz unsurunun hiddetini, Karun'a karşı toprak unsurunun hiddetini, şiddetini böyle değerlendirmekte son derece büyük bir hikmet var. Evet. Dolayısıyla kainatın hiddetine, şiddetine, öfkesine ve özellikle de ahirette cehennemin insanı parçalamak derecesine gelen hiddetine karşı insanın çok tedbirli olması gerek. Cenabı Hak onların dizginlerini bıraktığı zaman onları biz boğmak ve parçalamak derecesinde bir hiddetle üzerimize gelecekler. Çünkü vazife büyük, sorumluluk da büyük. Evet. Yani şöyle bakılabilir belki. Mesela bir mahallede insanlar bir araya gelip bir temsilci seçiyorlar. Ona çok önemli imkanlar, paralar vesaireler veriyorlar. Onları temsilen mesela ilçede onları temsil etmesini istiyorlar. Bu temsil edilmiş insanlar da kendilerine verilen o kadar e, emek karşılığı, şeyleri, değerleri ilçeyi temsil edecek birisini seçmek üzere e, bir araya geliyor ve onları seçiyorlar. Sonra ilçedeki bu insanlar ilde birisini seçiyorlar. Sonra bütün iller bir araya gelip ülkeyi temsil edecek birisini seçiyor ve bütün bu birikimlerini onların eline veriyorlar. Dolayısıyla tüm toplumu temsil eden bir insan olarak diyelim mesela dünyada onları temsil için bir yere gönderiliyor. Memleket için çok önemli vazifeler bekleniyor. Çok önemli masraatlar ondan bekleniyor. Ama düşünün ki o insan gidiyor oradaki kongreye mesela katılmayıp ...böyle keyfinin, zevkinin peşine düşüp, şahsi zevkleriyle, hazlarıyla meşgul olsa... ...o kadar insan o kadar emeği, çalışması, umudu hakarete uğramış olur. Aynı şekilde kainatta yani her şeyiyle hayatı netice vermek üzere kurulmuş. Hayat, insan hayatını netice vermek üzere kurulmuş. İnsanlar arasında da şuur, insanın hayatında şuur adeta süzülmüş. Ve ihtiyar insana verilmiş. İşte bununla insan bütün kainatı temsilen Cenab-ı Hakk'a muhatap olmak durumundadır. İşte insan bu muhatabiyetini bırakıp kendi şahsi keyfi zevklerine heveslerine takılırsa bütün kainatın bütün beklentilerini boşa çıkarmış anlamına geliyor. Onun için insan böyle muhteşem vazifelere donatılmış önemli bir temsilcidir. İnsan insan kendi şahsi hayatını yaşayamaz. Ancak Cenab-ı Hakk'ın ona vermiş olduğu o muhteşem kabiliyetleri, onun verdiği istikamette kullanmakla insan, insan olur. Yoksa bu insan hayvandan çok aşağı derecelere düşer. Kur'an bunu birçok ayetiyle ifade ediyor. Evet. Ey cirmi ve cismi küçük, cürmü ve zulmü büyük, ayp ve zembe azim bir çare insan. Evet. insan cirmi, cismi küçük, küçük bir varlık. Ama cürmü ve zulmü büyük. İnsan küçük olduğu zaman zulmü küçük olmayabiliyor. Çok büyük hatalar, hatalar işleyebiliyor. Evet. Ey cirmi ve cismi küçük, cürmü ve zulmü büyük ve ayıp ve zembi azim bir çare insan. Kainatın hiddetinden, mahlukatın nefretinden, mevcudatın öfkesinden kurtulmak istersen işte kurtulmanın çaresi. Kur'an-ı Hakimin daire-i kutsiyesine girmektir. Yani Kur'an hakimdir, her şeyin hikmetle beyan ediyor. Evet Kur'an'ın hikmet dairesinde ifade et, etmiş olduğu insanın ve kainatın manasını muhayyetini almasan ayetlerin gözlüğüyle kainata bakmak lazım. İşte Kur'an'ın atmosferine girip oradan her şeyi müdah muhasebe ve mürakebe etmek gerekir. Ve Kur'an'ın mübelli olan Resul Ekrem Vesselam'ın sünnet-i seniyesine itibadır. İşte yaşayan bir Kur'an olan Kur'an'ı bize getiren Peygamber Aslı ve Selam'ın sünnet-i yani insanlarla e, muhatabiyetine, kainatla muhat muhatabiyetine, ubudiyetine Cenab-ı Hakk'a karşı bakıp onun gibi olmaya çalışmak gerek. Evet. Yoksa kainatın öfkesinden kurtulamayız. Bu öfke Elbette bütün ihtişamıyla ahirette işte parçalanmak derecesine gelen bir cehennemin üzerimize hücumu gibi görüneceği gibi zaman zaman bu dünyada işte Atsemut kavmine, Firavun'a, Karun'a e, vesaireye gelen çok dehşetli hücumlar gibi kendisini hissettirebilir. Bazen böyle çok külli herkesin hissedeceği tarzda olmayabilir ama şahsi hayatımızda depremler olabilir. Şahsi hayatımızda buhranlara, bunarımlara, boğulmalara girebiliriz. Yani insan ile deprem olması gerekmiyor rahatsız olması için beyninde bir damarının çatlaması ya da kalbinden bir damarının tıkanması insan için çok önemli dünyevi sıkıntıların kaynağı olabiliyor. Dolayısıyla insanın kainatın Rabbinin arzuladığı istikamette onun razı olduğu dairede yaşaması kaçınılmaz. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın hiddetine ne muhatap olursak mahlukatın da hiddetine muhatap oluruz. Cenab-ı Hak da zaman zaman bu hiddete gelmiş mahlukatın ipini bırakır ve onlar bizi perişan edebilir. Tabii bütün çıplaklığıyla asıl ahirette görülecek bu. Onun için insanın buna karşı titremesi gerekir. Evet, 12. işaret dört sual ve cevaptır. Birinci sual, mahdut bir hayatta, mahdut günahlara mukabil, hatsiz bir azap ve nihayetsiz bir cehennem nasıl adalet olur? Bunu birçokları soruyor. Hayat çok kısa ne olursa olsun. E, i̇nsanın yapabildiği günahlar da sanki sınırlı. E, buna karşı nihayetsiz bir azaptan bahsediliyor. Nihayetsiz bir cehennemden bahsediliyor. Bu adalet mi? Tarzında. Sual soruluyor. El cevap. Sabık işaretlerde hususan bundan evvelki 11. işarette katliyen anlaşıldı ki küfür ve dalalet cinayeti nihayetsiz bir cinayettir. Ve bir hukuka tecavüzdür. Bir cümlelik izah verdi bize. Diğer kısmını özellikle işaret da genişçe anlatıyor. Maddeler halinde anlatıyoruz. Niçin adalet olduğunu. Kısa bir hayatta sonsuz bir cezanın. Evet. Burada 11. işaret az önce okumuş olduk. Yani insanın cinayeti basit değil. Şu kısmı bir kez de okuyalım. Küfür ve dalalet cinayeti nihayetsiz bir cinayettir. Ve hatsiz bir hukuka tecavüzdür. Yani insanın günah işlediği süre cezanın da o sürede olmasını gerektirmiyor. İnsan bir iki dakikada bir insanı öldürüyor. Onlarca sene yatıyor. Bir iki dakikada bin insanı da öldürebilir. İnsanın böyle bir yıkıcı tahripkar tarafı da var. Bir bomba atarak. Yine bir iki dakikada yapmıştır ama onun cezası... Yüz binler senelere sığacak bir ceza değildir. Dolayısıyla suçun işlendiği sürenin kısalığı cezanın da kısalığını gerektirmiyor. Özellikle işaret-ül bununla alakalı verilen örneklerden bir tanesi de şu. İnsan nasıl kısacık bir hayatında ebedi bir saadeti kazanabiliyor böyle bir fırsat insanın önüne açılmış. Çünkü o insan hayatıyla ispat ediyor ki sonsuza kadar yaşasa böyle yaşayacak. Hayatta defalarca test edilmiş oluyor insan. Sonsuza kadar yaşasa böyle yaşayacak. Ve öyle muamele görüyor. Sonsuz bir saadet muamelesi. Dalaret, Ehli dalalet de aynı şeyi. Yani hayatıyla testil etmiş oluyor ki o güne kadar yaşadıkları defalarca test edilerek sonsuza kadar yaşasa bu böyle yaşayacaktı. Sonsuza kadar böyle cinayetlerine devam edecekti tarzında. Dolayısıyla sonsuz bir cennet, adalet olduğu gibi sonsuz bir cehennem de adalettir denebiliyor Diğer taraftan az önceki işaretle anlaşıldığı gibi Cenab-ı sonsuz isimlerinin sonsuz tecellilerine karşı hakaret taşıyan bir e, durum, küfür. Dolayısıyla sonsuz hakaret sonsuz cezayı gerektirir. Evet. Bütün mahlukatın hatsiz mahlukatın hatsiz hukuklarına tecavüz etmiş oluyor. Onların e, kemalatını inkar ederek, değerini düşürerek dolayısıyla kısacık bir haya kısacık bir kısacık zamanda işlediği küfür, inkar, hakaret insanda ebedi bir cezayı gerektirir. Bunda aklı e, muha, muhalif hiçbir taraf yoktur. İşte çok öz bir şekilde bunu bir cümleyle unutmuş oldu. Küfür ve dalalet cinayeti nihayetsiz bir cinayettir. Vahtsız bir hukuka tecavüzdür. O kadar. İkinci sual Şeriat'ta denilmiştir ki cehennem cezaya ameldir. Fakat Cennet fazla ilahidir Bunun sırrı nedir? Cehennem cezayı ameldir. Yani cehennem doğrudan bizim amelimizin birebir karşılığıdır. Ettiğimizi çekeceğiz yani cehennemde. Fakat cennet fazla ilahidir. Fakat i̇nsan cenneti kazanmıyor. Cennet cenab bakın lütfudur, fazladır. Hak etmesek de veriyoruz. Yani böyle bir talebimiz olamaz. Lütuf beklenir. Ama bu benim hakkımdır denemez. Bunun sırr hikmeti nedir? El cevap, sabık işaretlerde tebe yönetti ki insan icatsız bir cüz ihtiyarı ile ve cüz'i bir kes bile, bir emr ademi ve emri itibari teşkil ile ve subut vermekle müthiş tahribata ve şerlere sebebiyet verdiği gibi. Daha önce anlatılmıştı. Bir adamın, 20 adamın 20 günde yaptığı binayı bir adam bir günde bir dakikada hatta biliyoruz. Niye? Çünkü yaptığı iş bir emri itibari, ademi bir şey. Yani tahrip cinsinden olduğu için çok kolay. Evet, insan böyle bir yapısı var, nefsi ve hevası daima şerlere ve zararlara meyyal olduğu için, diğer taraftan insan nefsi ve hevası sürekli şerlere, zararlı şeylere meyilli. Yani kendi haline bırakılsa su yolunu bulur, şu şeklinde insan şer ve zararlara girecek, kendi haline bırakıldığında. O küçük kesbin neticesinden hasıl olan seyyatın mesuliyetini o çeker. Dolayısıyla insan kendi heva ve hevesine göre davrandığında müthiş ortaya seyyat çıkacak dolayısıyla onun mesuleti insan çeker çünkü onun nefsi istedi ve kendi kesbiyle sebebiyet verdi ve şer ademi olduğu gibi şer ademi olduğu için abdona fail oldu Cenab-ı Hak da halk etti yani şerri biz talep ediyoruz Cenab-ı Hak yaratıyor fakat bizim kesbettiğimiz ya da kastettiğimiz niyet ettiğimiz yöneldiğimiz iş bu yöneliş bize ait sonuçlar Cenab-ı Hakk'a ait Yaratan Cenab-ı Hak O seviyet bize ait. Bu bizim kastımız, niyetimiz de çok zaman işte heva ve hevesimize bağlı o tarafa doğru gideceğiz. O şerler doğrudan doğruya bize atfedilebiliyor sorumluluk olarak. Yaratma zaten Cenab-ı Hak gayet yine. Evet. Dolayısıyla oradan hasıl olan e, zarar doğrudan doğruya o insana verilebilir. Ama hasenat ve hayrat ise madem ki vücuduydırlar, yani hayır vasenet dediğimiz şeyler ortaya bir şeylerin konması, yaratılmasıyla çıkan şeylerdir. Yıkım, tahribat gibi değil. Kesbi insani ve cüz ihtiyari onlara illet mucidi olamaz. Yani insanın kesbi böyle bir şey yaratmaya muktedir değildir. Bu işin illeti olamaz, insanın bir şey istemesi tek başına. İnsan onda hakiki fail olamaz. Yani mesela insan baharın gelmesini istiyor ama baharı getiremiyor. Aynı şekilde insan yapmak istediği her şey aslında böyle. Biz istiyoruz, Cenab-ı Hak istediği zaman iş varlık sahasına çıkıyoruz. İnsanın ihtiyarının hiçbir şey yapma potansiyeli yok kendi başına. İsteriz, Cenab-ı Hak da lütfederse işte bizim isteğimize kendi kudretini, iradesini koyduğunda o iş varlık sahasına çıkıyoruz. Dolayısıyla insan fail değil hayırlı şeylerde ve نفس emaresi de hasenata taraflar değildir. Diğer taraftan insan hiçbir zaman e, hayıra taraftar olamıyor. İnsan kendi meyllerine bırakıldığında daha çok e, şerr'i talep ediyoruz. Belki rahmet ilahîyi onları ister ve kudret-i rabbani icat eder. Teklif eden Cenab-ı Bunu böyle yap. Sonra da o işi yapma e, e, icraatını yapan da Cenab-ı Hakk'tır dolayısıyla. Yalnız insan iman ile arzı ile niyet ile sahip olabilir. Ama işte insan Cenab-ı Hakk'a iman edip onun telkinlerini kabul edip severek ona uymak isteyip sadece onun rızasını e, niyet ederek o işe yöneldiği zaman o işi biz yapmışız gibi Cenab-ı Hakk kabul ediyor lütfuyla. Ve sahip olduktan sonra o hasenat ise ona evvelce verilmiş olan vücut ve iman nimetleri gibi sabık hadsiz niyam ilahiye bir şükürdür. Tamam Cenab-ı biz yapmışız gibi kabul ediyor. Lütfuyla da e, aslında mesela cenneti verdiğinde bu doğrudan doğru bir lütufu fazla oluyor. Niye? Çünkü biz evet biz yapmış bile olsak o haseneler, iyilikleri tamamını toplasak Cenab-ı şimdiye kadar bize vermiş olduğu varlık nimeti, akıl nimeti, bu kadar cihazat, hayat vesaire bunun karşılığı olamaz. Dolayısıyla biz ücretimizi almışız peşin peşin, ona göre ibadetle mükellefiz. Üstadın i̇şte birçok yerde ifade ettiği gibi. Dolayısıyla daha bizim bir şey talep etme hakkımız kalmamış. Yani ücretini peşin alan memurlar gibi bir aylık ücretini alıyoruz, ay sonu daha bir şey talep etme hakkı kalmıyoruz. Niye? Almış zaten. dost yaptığı iş de almış ücretin karşılığıdır. Ekstra bir şey talep etme hakkı kalmıyor. İşte insanlar da böyle. Yani Yaptıkları ibadetler için karşılık bekleyemezler. Çünkü o yaptıkları, daha önce verilmiş olan nimetlerin karşılığı bile değil, onların şükrü bile olamıyor. Evet. Vaad-ı ilahiyle ile verilecek cennet ise fazlı rahmaniyle ile verilir. O zaman cennet ne oluyor? Doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk lütfuyla veriyor. Zahirde bir mükafattır, hakikatte bir fazıldır. Yani cennet yaptıklarımızın karşılığıymış gibi görünüyor zahirde, hakikatte fazıldır. Doğrudan doğruya Cenab-ı lütfudur. Şimdi bu iki manayı üstadım başka bir yerde vermiş olup bir misal üzerinden anlamaya çalışırsak. Mesela muhteşem bir bahçede çalışan yüzlerce insan var. Bir de tek işi sadece suyu açmak olan başka bir insan var. O insan suyu açtığında o yüzlerce insanların çalışması, mesela işte bu. Mevsiminin gelmesi, güneşin çalışması, Cenab-ı o yarattığı muhteşem çekirdek programının harekete geçmesiyle muhteşem mahsuller alınıyor. Şimdi burada ortaya çıkan o muhteşem mahsullerin e, mahsullerden suyu açına ne kadar düşer? Tek sahibi düğmeye döküp mesela bir suyu açmaktır. Yaptığı iş kadardır aslında. Belki orada en az. E, Karşılık alacak olan o insandır. Çünkü çok basit. Düğmeye dokunuyoruz, açılıyoruz. Ama tersini düşündüğümüzde, mesela düğmeye dokunup açılmasa, o yüzlerce insanın çalışması, efendim o mevsimin gelmesi, Cenab-ı Hak'ın yaratmış olduğu o habbeler telef olup gidecek, müthiş bir zarar ortaya çıkacaktır. Evet, bu işin mesuliyeti kimindir O suyu açmayan insandır. Ne kadar onundur? zararın hepsi onundur. Çünkü o sebebiyet verdi. Yani buradan rahat bir şekilde anlaşılabileceği gibi yani şer ve hayır böyle bir şey. Hayırda bizim katkımız çok az. Katkımız kadar karşılık bekleyebiliriz. Ama şerde şer bütünüyle bize bağlı olabiliyor. İşte bütün bahçeyi mahveden biziz. O kadar insanın çalışmasını çabalamasını da mahveden biziz. Dolayısıyla burada çok ciddi bir cezaya hak edebiliriz. Ama ortaya bir hayır çıktığında, bir ürün çıktığında bunda katkımız çok azdır. Evet. Demek ki bize verilen bunca nimetin karşılığı olarak biz şükürle mükellefiz. Yaptığımız ibaret bunu bile karşılamaz. Ama bizim ihmallerimizle mesela hasıl olan dehşetli bir zarar tamamen bize aittir. Ona çok şiddetli muamele görebiliriz onunla. Evet. demek seyyatta sebep nefistir mücazata bizzat müstehaktır hasenatta ise sebep haktandır illet de haktandır hani iyiliği isteyen de cenab Hak, yaratan da cenab yalnız insan iman ile tesadüf eder yani imanla itikad ettiği zaman bu Cenab-ı Hakk'ın fazladır yani cenab Hakk'ın bana verdiği benim elimle yarattığı sonra beni buraya hidayet etti bu işi yapmaya sevk ettiğini insanın bilmesi İman budur. İmanla insan buna sahip olmuş oluyor. Yani aslında bütün icraat Cenab-ı Hakk'ın ama biz onun Cenab-ı Hak'tan olduğunu tam olarak anladığımız zaman Cenab-ı Hak biz yapmışız gibi o işin karşılığını bize verir. Evet yalnız insan iman ile tesadüf eder sahip olur. Mükafatını isterim diyemez fazlını beklerim diyebilir. Subhaneke la ilaha illa ma lemtana inneke entel alimul hakim va ahirud da'van el hamdulillahi el fatiha